Merhaba. Manisa Alaşehir'in Horzum Malayaka mahallesi Domuzderesi mevkiinde bulunan doğal kaynak suları iddiaya göre Manisa İl Özel İdaresi tarafından su dolum tesisi kuracak olan bir firmaya 30 yıllığına ihale edildi. Salihli Sektör Gazetesi muhabiri Emre Saçlı'nın verdiği bilgilere göre mahalle sakinleri de tarımsal sulama ile evlerinde kullandıkları suların kendilerinden habersiz ihale edilmesine tepki göstererek gece meşaleli bir yürüyüş düzenledi. Radikal'de yer alan habere göre doğal kaynak sularının kendi ihtiyaçlarını zor karşıladığını işaret eden Horzum Malayaka Tarımsal Kalkımı Kooperatifi Başkanı Murat Başkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersoy duruma öfkeli. Bölgede şu anda doğaya da büyük bir zarar verdiğini belirten kooperatif yöneticileri davamızda haklıyız. Sonuç alana kadar mücadelemiz sürecek dediler. Başkurt ve Ersoy şöyle konuştu. Alaşehir'in Horzum Malayaka mahallesi Domuzdere mevkiinde birçok doğal kaynak suyu var. Bu suları hem tarımsal sulamada hem hayvanlarımızın su ihtiyaçlarında hem de kendi evlerimizde kullanıyoruz. Sular zaten yetersiz. Öğrendik ki Manisa İl Özel İdaresi bu doğal kaynak suları ihale ile 30 yıllığına bir firmaya vermiş. Bu olaydan mahallemizde kimsenin haberi yok. Mahalle sakinleri gelip de bu durumu anlatan yok. Alaşehir'de yaşanan sorunun acil bir önlem alınmazsa ve ilgili denetimler yapılmazsa, Horzum Alaika başlı olmak üzere birçok mahalleyi, canlı yaşamını, tarımsal ve hayvansal üretimi, içme ve kullanma suyunu, Kavaklıdere göletini doğrudan tehlikeye atacağını belirten Manisa Milletvekili Sakine Öz, mahallenin mücadelesine de destek verdi. Sakine Öz, yaşamını ve geçimini bölgede çıkan doğal kaynaklarla sürdüren köylülerin, Kadim haklarının plansız kararlarla alt üst edilmek üzere olduğunu kaydetti ve bu suların korunması gerektiğine köylülerde kalması gerektiğini ifade etti. Avustralya'nın Sydney şehrinde elektrik ve ısı üreten dünyanın ilk güneş panelli binası inşa edildi. Çatısının film şeklinde güneş pili panelleriyle monte edilmiş olan binanın güneşten aldığı enerjiyle hem evin havasını ısıtıyor hem de soğutuyor. Sistem aynı zamanda normal bir güneş paneli olduğu gibi elektrik de üretiyor. BlueScope şirketi tarafından üretilmiş olan sistem Avustralya hükümetinin yenilenebilir enerji ajansının aldığı yani arena 2.3 milyon dolarlık destekle dahil olmak üzere toplamda 5 milyon dolara mal oldu. Binaya entegre olmuş güneş sisteminin elektrik maliyetini düşüreceği ve merkezi elektrik şebekesine karşı talebi düşüreceği öngörülüyor. Projenin başarısına rağmen Avustralya'nın iklim değişikliğine etkisini inkar eden Tony Abbott hükümeti projeye finansal destek sağlayan arenayı kapatmayı planlıyor. Halbuki Avustralya'da halkın büyük çoğunluğu iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerekliliğine inanıyor ve son Avustralya'daki C20 toplantısında bizzat Tony Abbott'a bu mesaj verildi. Fukushima'nın öfkeli çiftçileri 3 yıl önce yaşanan nükleer kazayı izleyen süreçte hayvanlarda oluşan bir deri hastalığının devlet görevlileri kanalıyla araştırılıp teşkil edilmesini istiyor. Köylüler cuma günü Tokyo şehir meydanında hasta bir büyük baş hayvan getirdiler. Kibono Bokujo Çiftliğin Ümidi adında bir sivil toplum kuruluşu hasta hayvanı Tarım Bakanlığı'nın önünde araştıran indirerek bu hastalığın araştırılmasını reaktör patlamasından sonra Hayvanların derilerinde oluşan beyaz noktaların gerçek sebebinin ortaya çıkarılmasını istediklerini duyuruyorlar. Çiftlik Fukushima nükleer sahasından sadece 14 kilometre uzaklıkta ve radyoaktif kirlilik nedeniyle sahiplerinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı alanda 350 hayvan barındırıyor. Bakanlığın önünde medyana yaptığı açıklamada bu hayvanları et olarak pazarlayamayız. Onlar yayılan radyasyonun kanıtları diyor. Masami Yoshi Zawa destekçileriyle birlikte bir diğer Fukushima çiftçisi Noato Matsumura ise Peki bu hastalıklar insanlarda da başlarsa ne olacak? Bu hastalığın sebeplerini araştırmak ve insanları bu hayvanlara ne olduğuna dair bilgilendirmek zorundayız diyor. Devlet görevlileri bölgenin radyoaktif kirlilikten temizlenmesini birkaç on yılda mümkün olduğunu söylerken bilim insanlarına göre bazı alanlar bir daha geri dönülemeyecek şekilde kirlenmiş durumda. Gezegenimizde bir kara nokta olmuş durumdalar. Türkiye kurbağa ve sürüngenleri gözlemciliği ve fotoğrafçılığı topluluğu. Ne güzel bir isim. Türkiye'de yaşayan toplam 162 kurbağa ve sürüngen türünü görüntülediklerini açıkladı. Topluluk yöneticisi Prof. Dr. Bayram Göçmen sadece deri sırtı deniz kaplumbağasının görüntülenemediğini, bu türünde bugüne kadar ülkemizde canlı olarak zaten görülmediğini söyledi. Hangisi? Deri sırtlı deniz kaplumbağası. Kurbağa ve sürüngenlerin korunması ve tespiti için 3 yıl önce başlayan çalışmalar Türkiye'de kurbağa ve sürüngenleri gözlemciliği ve fotoğrafçılığı topluluğu tarafından başladı ve 162 kurbağa ve sürüngen görüntülendi. Topluluk son olarak dünyada sadece Antalya bölgesinde görülen Anadolu engeleğini yani Vipera, Anatolica'yı ve Van Uysal Yılanını yani Eirenis tospitis. Görüntüleyerek kayıtları topluluğa ait turkherptil.org sitesinde yayınlandı. Tekrar ediyorum. Kaçıranlar için turkherptil şeklinde yazılıyor. E, sitesinde yayınladı. Topluluk engerek ve uysal yılanın görüntülenmesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan 162 kurbağa ve sürüngen türünün tespitini yapmış oldu. Doğa gözlemi ve fotoğrafçılığının daha da artması